Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar günaydın efendim bir kez daha 8.13 oldu saat Macemi sunduğu Modern Sabahlar'da Gökyüzüne yükselme zamanı geldi Şenol gün bayrak Ankara Semalarında fır helikopterle. ile Şenol bey günaydın Kız sevgiliye gel da Günaydın ne? Ne, ne, ne? Kız mı dediniz bana? Ya, ya öyle bir şey olsun Bir espri ya. diye ama ne espri oldu ne espri oldu Şenol Bey kırıldık gülmekten burada. Hehehehehehe <gülüyor> bütün bunlar sistemli bir hareketin parçaları. Büyük ihtimalle öyledir Şenol Bey. Günaydın hemen Ankara'daki trafik durumuna geçelim. Ya anlamadım bir şey hareketi. Ne hareketi Şenol Bey ya? Sistemli bir hareket. Tam Şenol Bey tamam hayırlı olsun sistemli hareketiniz bir trafik durumuna alayım. Ya kızım sen bir düzgün konuş. Şenol Bey ne yapıyorsunuz ya? Sistemli bir hareketin parçaları. Şevki Bey'e açın konuşma taraftarıyım. Buyurun efendim. Şevki beye, artık bıyıkları kesiyorum. Aaa şey şimdi bak olmayın. Ya ya yok yo, yo, lütfen itiraz istemiyorum. Yok şey yani biz sizi bıyıklı tanıdık. Bıyıklarınızla tutunduk hayata Efendim Yani bu hayata tutunun, Sizin bıyıklarınızla tutunduğumuz sürece bir hayata tutunmuş hissettik kendimizi Şaçma şaçma konuşma Yok öyle değil Şeva Bey sizin bıyıklarınız O tel tel bıyıklarınız O güzel bıyıklarınız Bizi hayatta bağlayan şeylerdi. Şevkiliye gel lütfen abartma bir insanı şeyin durumunda bırakıyorsun. Ya o bıyıklar doğuyla batı arasında bir köprü gibiydi, bir kıldan bir köprü gibiydi. Şenol Bey yapmıyor nasıl kesersiniz, nasıl böyle bir uçurum yaratırsınız? Sevgi abartmıyorum ya. Ne abartma, sen açtın bıyık konusunu. Ve ben sana sadece keseceğim dedim bıyıklarını, sen niye şey yapıyorsun şimdi? Ne bileyim ben şimdi, ne diyeyim o saç abi? hayırlı olsun tam saatler olsun şimdiden. Ya öyle deme şey, de şey de biraz itiraz ediyorduk işte itiraz ediyorduk işte itiraz. Yani şimdi bir şeyin ortası yok seninle ya bir ortası yok. Sen de, hayır kesmeyin bu kadar bunu yiyeceksin. İşte onu demek istiyorum ben de yani o bıyıklarla biz e, o yani ne bileyim hayattan bir tokat yediğimizde geldik o bıyıkların tellerinin arasına sığındık. Orası bizi ana kucağı gibi oldu. Şevliğe geldik bir bak ça, ça, şey yapacağım ha şevdik şey bizlepler şöyle demek söylerde kalacağım. İyi e, tam o zaman be hadi siz ne diyorsanız siz bana söyleyin şunu söyle diye ben aynen onu söyleyeceğim. Tamam başka hiç onun dışına çıkmayacağım. <gülüyor> i̇şte benim de istediğim bu. İyi tamam yapıcığım istediğini söyle sen. Şevgiye bir büyükler mi yapıcı değmesi mi kaçırın? Neyin levesini kaçırdık şey? Bir büyükler keşiyorum. Hayır de. Hayır. Evet, evet. Ne diyeceğim şimdi? Hayırdır? Hayır de. Hayır. Şevk'e gel neden hayır dediğini biliyor musun? Siz öyle dediniz diye diyorum. Yani öyle deme, şey kendin bir şey uydurur da. Neden hayır dediğimi bilmiyorum Şema Bey, sanki bilmiyorum, e, çok büyük şeyler değişecek, sanki dünya tersine dönecek gibi bir şey, bir his var içimde. eğer büyüklerinizi keserseniz. Dengeler alt üst olacak gibi geliyor bana yani. e, e. Ama artık bıyıkların da kesilmesi... Şimdi Şevki geçip artık daha böyle bir modern bir görüntüye sahip olma zamanım gelmedi bir şence. Şey abi, modernlik modernlık bıyıkla mı olur ya ne alakası var yani? Ya, neyle olur? Nasıl neyle? Ne bıyıkla olmazsa neyle olur? De ne bileyim işte saçınızı falan değiştirir. Saçımı değiştireyim kıyafetler değiştirir. Bıyıklar aynı kaldık stansiyoda eski teş eski hamam Şevki gel. İyi kesin Ozan, ne diyeyim ben? Kes mi? Sen kesme diyeceksin. Kesmeyin, kesmeyin. E peki ne yapacağım Şevkiler'i? Ya, e şimdi Şenol Bey, he, hem ben, bana söyleyecek şey bırakmıyorsunuz, hem ondan sonra köşeye sıkıştırıyorsunuz. Şimdi artık tamam, haklısın kes diyebilirsin. Kes o zaman Şevkiler Bey. Eee, madem şimdi bunu kabul ettin, artık bıyıkları kesilmesi şart oldu. Ne için, böyle suni bir gündem mi yaratıyorsunuz, ne yani şimdi Şenol Bey'in bıyıkları diye kampanya mı yapalım? Aha, hiç aklımda yok diye. Ne aklınızda? Yepşe bir kampanya. Ne kampanyası? General Bey, bu ıklarda kişiselleş lüt bey diye. Mayak mısınız siz ya? Ne siz, kim, kimin derdi yani? Ama lüt ya, lütfen, bir günde bir kapayamam o şu Şevkeğlu'ya lüt bey ya. Ey Bey, bıyıklarınızı kesmeyin. Bütün biz e, duyarlı insanları bu konuda biz e, Feryatlarını duyurmaya hazırız onlarda imzalar toplayacağız binlerce ile geleceğiz herkes sizin bıyıklarınızda dilekler bağlayacak Mayak bir şey şey bir görüntü olacak çapıtlarla bıyıklarımda ne, ne istiyorsun anlamana ki ben de artık biraz daha benimle ilgili dedikodular çıkışı istiyorum ne dedikodusu çıkacak bıyıkları kesmiş yer böyle artık şey mi oldu gibi nasıl ne oldu gibi yani anlaşılıyor ne anlamadık Şenol Bey? Yani şimdi yavaş yavaş ben değişik bir kulvara giriyorum Şevkili Hakan. Anlamıyorum Şenol Yakan. Hiçbir şeyinizi anlamıyorum ben sizin ya. Ben çocuğa bıyıklar kesişen ondan sonra yavaş yavaş çorap sökü gibi gelecek gelsin. Sen oralarını hiç karıştırma her şeyi bana bırak. Bodan Sabahlar Bodan Sabahlar Bodan Sabahlar